İyi günler Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri. Bugün Bilgi çağının hukuku programının konuğu Sayın Serhat Ayan. Hoş geldiniz Sayın Ayan. Serhat Ayan'ı Açık Radyo dinleyenlerinin birçoğu hatırlayacaktır eminim. Bir vakitler Milliyet Gazetesi'nin teknoloji editörlüğünü yapardı. Evet. İlginç her biri birbirinden ilginç geleceğe dönük... ...haberler ipuçları içeren... ...köşe yazıları yazardı... Ee, ...hala da bunu... ...devam ettiriyor ama... ...galiba bağımsız devam ettiriyoruz... ...değil mi? Valla bağımsız medya... ...internete geçtim... ...oradan biraz daha elim kolum rahat çalışıyorum... ...Serhat Ayan'ı okumak isteyenler... ...haberdar olmak isteyenlerin... ...ilk uğrayacağı adres teknoloji.com... ...yalnız... ork muydu? Com. Com. Ama Evet. Ses harflere alerjisi var Serhat Ayan'ın... <gülüyor> E, posta adreslerinizde de dikkatimi çekiyor bu. Evet. Neden öyle seslerfleri atıp sessizlerle kısaltıyor işi? Akılda daha kalması daha kolay oluyor. Evet, evet. Peki e, bugünkü konumuz Serhat Ayhan'la e, şeydi Türkiye'de elektronik iletişimin altyapısı Yani 2000'li yıllarda başlamıştı yazmaya. O gün bugün ilgileniyor, yakından izliyor, yazıyor. Bugün neredeyiz? Bunu genel olarak konuşacaktık ama son anda enteresan bir gelişme oldu. Suriyenin interneti ne ne oldu meselesi. O konuda açık radyo dinleyenleriyle Sayın Aya'nın paylaşmak istediği bir şeyler var. Dinliyor, dinliyoruz. Vallahi şöyle, e, şimdi Suriyeli böyle süre gelen bir itiş kakışımız var. Malumu herkesin malumu e, işte. Herkes ben haklıyım diyor yine klasik e, uluslararası ilişkiler <gülüyor> modundan yola çıkacak olursak. E, şöyle bir şey oldu işte geçtiğimiz günlerde Sky News muhabirlerinden birisi e, tweet atarken ya dedi internetimiz gidiyor yavaşlıyor bir saçmalıyor bu internet ne oluyor bu internete dedi. E, işte bunun arkasından e, bir iki güvenlik şirketi uluslararası güvenlik şirketi ne olduğuna bakmaya başladı. Ve sonuçta şöyle bir şey buldu dedi ki e, ya şey, Suriye'ye giden birkaç tane fiber optik kablo var. Yani hı hı. biliyorsunuz hani ülkeleri fiber optik kablolar taşıyor. Hı hı. Yurt dışına interneti çıkartıyor falan. Ee, bu birkaç internet kablosundan bir tanesi de gitmiş durumda. İkincisi de gitmek üzereydi ve o da gitti dedi sonrasında da. İşte bu giden kablolardan bir tanesi Türk Telekom'un. Ee, giden ikinci kabloda ilk önce onu yerine almaya çalışan e, İtalya Telekom'un. Sonra İtalya Telekom da gitti. Ve şu anda Suriye'nin büyük internet yükünü e, işte onu da zaten uluslararası alandaki destekçilerinden Çin taşıyor. Çin'in e, bir böyle şeyi var orada. Ağırlığı var. E, bütün hani beş katına falan çıkarttı Çin oranın internet şeyini. Kendininkini böyle gitti. bitirdi. Oraya geldi. <gülüyor> evet. De. Evet. Yani burada hani birkaç farklı şey olmuş olabilir. Ha, gerçekten. E, yani küçük bir ihtimal olmak üzere şimdi orada tanklar var. İşte savaş var. Kendi içinde ilerleyen bir arbede var. Ve o arbedede de e, hatlar kopmuş olabilir ama bu hani çok mantıklı gelmiyor. İkincisi şöyle bir şey olmuş olabilir. Yani bizim ülkemiz hani vermeyin onlara internet demiş olabilir. Ve bu anlamda Türk Telekom'a e, bunu söylemiş olabilir ki Türk Telekom'unu kesinlikle ve çok net bir dille yalanladı. Hayır böyle evet, bir şey yok dedi. Evet bugün bir açıklama yapmış. E, yani dün işte sabah saatlerinde geçti açıklamayı. Yok kesinlikle var. böyle bir şey yok dedi. Biz dedi öyle bir şey yapmadık dedi. Onlardan kaynaklanıyor kesin dedi. İşte bu bizi üçüncü ihtimalle götürüyor. Üçüncü ihtimalle şey demiş olabilirler. Ya biz bu adamlarla savaş hali içindeyiz. O yüzden de hani bizi Avrupa'ya götüren internetin içinde bunlar olmasın. E, biz bunları internetini kapatalım. Bizim internetimiz bundan sonra bunların içinden geçmesin demiş olabilirler. Yani Çünkü biliyorsunuz hani mesela Türkiye'de de böyledir. İnternette biz bir şeyler yazdığımız zaman yazdığımız bir şeyler Ankara'da bir kozmik odanın içinden geçiyor. Sonra da uzaya yayılıyor. Canım Serhat dayan Allah aşkına oradan geçmese bile Amerika'da Eşelon'dan Şuradan, ya tabii ki hani, mu? Hani, yani Ankara'da kozunuk Amerika'da evet, kozunuk, diğer evet. yerlerden geçiyor. Yani, yani yakın coğrafya olmasın olarak. bari. Demiş yani demiş şey olabilirler. onu şey dedik diyorsunuz. hani Esat bildiğimiz eskiden Esat'tı sonra Eset olduktan sonra hani kötü tüy kaka bir insan oldu. Ondan sonra şey demiş olabilirler hani Esat bizim Facebook'ta yazıştıklarımızı eşimden yazıştıklarımızı görmesin Türkler demiş olabilir ve bu anlamda kapatmış olabilir. <gülüyor> Hayırlısı Gülüyoruz gibi. artık yani şu şu manzarada gülünecek hiçbir şey yok ama artık oldu. evet trajikomik bir ama ortam burada, içindeyiz. Burada benim en çok şaşırtan şeylerden biri şu şimdi Amerika'nın kesin ve net bir dille bundan iki sene önce başlattığı net bir aksiyon var kendi içinde Suriye ve İran'la daha doğrusu o Shell üçgenin üçgeninin ayaklarıyla köşegenleriyle iş yapanlar firmaları ben Amerikan firması ise ceza vereceğim dedi. Yani bunların iş yapmasını istemiyorum. Bu firmalarla bu ülkelerle iş yapılmasını istemiyorum dedi. Bunu net bir şekilde söyledi. Şimdi e, baktığımızda Suriye'nin e, hani bizim nasıl e, Türkiye'nin nokta TR'ye ya, ya da mesela Fransa'nın nokta .fr, Suriye'nin de nokta SY Sivas Yozgat gibi bir uzatmalı hani internet ülke adresi kodun. var. Ülke kodu var. E, bu ülke kodunun aslında yani baktığınızda bir konsorsiyum tarafından yönetiliyor bütün ülkelerin kodları. Ve e, işte bu konsorsiyumun içinde de bir sürü eser miktarda Amerikan şirketi var. E şimdi aslında Amerikan şirketleri e, Amerikan kanunlarına rağmen iş yapıyor gözüküyor şu anda. Hmm. E i̇stese hani bunlar kapatsa aslında Amerikan kanunlarına e, aykırı olmayan bir iş yapmış olur. Hatta Amerikan kanunların emrettiği şeyi yapmış olurlar. Ama şu anda hani bir şekilde görmezden geliniyor. Bu da Amerikan demokrasisinin ne kadar yüksek olduğunu mu gösterir? Yoksa ne gösterir bilmiyorum artık konu sizin yorumlarınızı bırakıyor. o konuda öyle bakılırsa haklısınız da bir de şu var yani teknoloji öyle bir alan ki. E, burada... Şirketlerin ulusal kimliği o kadar da ön planda değil artık çok uluslu ve birbirine eklemle, eklemlenen, katmanlanan bilgi birikimine dayalı olmuyor mu bu konuda at oynatmak? Dolayısıyla yani şirketler de biraz... Çok uluslu kimlik arz etmiyorlar mı? Yani ne kadar çok uluslu olursa olsun e, temel ulusunu Amerika olarak gösteriyorlar. Şimdi doğru, e doğru. doğru konuşalım. Çünkü doğru, doğru. Yani Türkiye'de vergi vermiyor adamlar mesela Amerika'da doğru. vergi veriyorlar. Doğru onu düşünmeyelim. Biz ödeme yaptığımız zaman Amerika'ya ödeme yapıyoruz ya da bütün sistemler Amerika'ya bağlı bir şekilde ödeme Doğru yapıyoruz. doğru doğru. Peki e, sonuçta nasıl çalışıyorsunuz? E, bir manzarayla karşı karşıyayız bugün. Ha bir de şunu da lütfen açıklamanızı rica edeceğim. Bu internetin fişini çekmek diye bir terim var. Bu son bir yıldır bilhassa çok kullanılıyor. İşte İran internetin fişini çekti, Çin çekti, Pakistan çekti, Afganistan çekti vesaire. Onu teknik anlamda nasıl mümkün onu da konuşalım bu. Içinde. Şimdi şöyle düşünün ee, aslında mesela şimdi şu anda açık radyodayız açık radyoda içeride e, internet var bilgisayarlardan bilgisayarlara yayılıyor ama bu e, bilgisayarın içeri e, yani daha doğrusu internetin burada yayılmasını sağlamak için bir modem var mesela ama bu modeme giren bir e, atıyorum telekom kablosu var bu telekom kablosunu siz çektiğiniz zaman içeride ne kadar gelişmiş hattınız olursa olsun e, siz internetten mahrum kalırsınız. Doğru. Bu bireysel ee, örnek. Bu bireysel örnek. Şimdi buna baktığımızda besin zinciri gibi bu yukarıya doğru çıkıyor. Şimdi biz e, hani besin zincirinin en üstünde en üst tepesinde e, Amerika var. Amerika'dan internet başlıyor aşağıya doğru gidiyor. O ülkeleri e, işte nokta tr nokta sy nokta işte vesaire adreslerle interneti yayıyor. Onlar kendi içlerinde bunu e, aşağıya doğru yayıyorlar. İşte İstanbul'a internet gönderiyorlar. E, Eskişehir'e gönderiyorlar Ankara'ya gönderiyorlar gibi. ...interneti gönderiyorlar... ...onlar fişi çektiği zaman... ...onların telekom Amerika'dan gelen gibi düşünelim... ...yani e, mesela Ankara'dan bir yerden... ...siz tek bir fişi çektiğiniz zaman... ...Türkiye'de şu anda internete girilmesi... ...fiilen imkansız hale gelebilir... Ha, ...Türkiye'nin birkaç çıkışı var ama... ...sonuçta devlet şartlarına baktığınızda... ...devlet onların hepsini çekmeye muktedir... ...ve hani iktidar sahibi olduğu için... E, ...böyle bir şey var... ...devletin imkanı var... Hı -hı. ...hani... Bunu Amerika'da bunun şey gelmişti Türkiye'ye e, Amerika'da bu m, bütün alan adlarını e, yöneten organizasyonu başındaki şeyler gelmişti insanlar Iken. gelmişti AİKEN'in başındaki insanlar gelmişti. Onlara ben bizzat sordum hani bir panik düğmesi kapatma düğmesi var mı dedim kesinlikle yok dedi ama e, istense kesinlikle yapılabilir. vardır dedi. bence. İstense yapılabilir dedi zaten o her şeyi anlatıyor hani <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle vardır mümkün değil yani değil mi <gülüyor> mümkün değil bunu düşünmüş olmamaları. Peki, o zaman e, Türkiye'de, Türkiye'ye döndük. E, ben hatırlıyorum, 2000 yılının Mayıs ayındı, ayıydı galiba. <gülüyor> Milliyette bir makale yazmıştınız siz. İşte her şey artık bu cepteki telefondan yapabileceksiniz. Her şey buraya sığdı. 3G'nin evet, evet. ilk e, duyurulduğu yıllardı, aylardı Doğrudur. değil Doğrudur, mi? Doğrudur, evet. e, ama üstüne 12 yıl geçti. Hala bugün çok böyle sofistike cep telefonları taşınıyor olmasına rağmen herkes her şeyini yapmıyor galiba. Ne ya, diyorsunuz? Şu... Nasıl bir... ...şey geçirdik böyle... Bak, ...filmi bakayım, geriye saralım... ...filmi geriye sardığımızda... ...şimdi işte aslında 90'lı yılların ortasından... ...biraz başlamamız gerekiyor... ...90'lı yılların Doğru. ortasında... ...işte ilk böyle hani bilgisayar büyüklüğünde... ...cep telefonları çıktı... ...işte benim eşim o cep telefonlarından bir tanesini kullanıyordu... ...şarjı 3 saat gidiyordu... ...konuşma 45 dakikaydı konuşma süresi... ...hemen şarjı bitiyordu. ama böyle kocaman kol kadar. Telefonlar da onlar. Siyah ebonitten. Evet farklı. evet. Yani ağırdı. Çantaya sığmazdı. Cep telefonu hiç değildi. Cebin hiçbir yerine sığmazdı. Yani onu sığdıracak bir cep yoktu. Zaten adı da cep telefonu değildi o zaman. <gülüyor> Ondan sonra eşim mesela şey demişti. Ya bir gün asansörde kaldım. Onun sayesinde o cep telefonu sayesinde kurtuldum asansörden dedi. Dedim nasıl? Çektim oradan. Yok dedi. Telefonu asansörün kapısına vurdum. Bütün apartman <gülüyor> ayaklandı. Geldi bize. Beni kurtardılar dedi. Hani bayağı bir ses çıkartmış. Öyle bir yerden başladık. Şimdi 2000 2000'li yılların başında e, bugünün akıllı telefonlarını tarif etmek benim hatamdı. Yani çünkü e, nasıl yani? Ya şöyle herkes çok dalga geçti benimle. Hmm. Yani Milliyet'in içinde bütün köşe yazarları, ondan sonra genel yayın yönetmeni hani birinci sayfaya taşıdılar Milliyette ama gerçekten çok dalga geçtiler. Ben çünkü şeyi anlatmaya çalışıyorum naif bir şekilde. E, bakın bunun üstüne kamera gelirse film de çeker, fotoğraf da çeker. İşte üçün üstünde hafif bir bilgisayar olur, şunu yapar, e, bunu yapar. Yani mesela o zamanki e, pazarlama, yani bugünün pazarlama stratejilerini anlatmaya çalışıyorduk. Siz bir yere gideceksiniz. Fotoğraf çekeceksiniz. O beğendiğiniz ürünü annenize göndereceksiniz. Anneniz tamam diyecek. Ödemeyi size cep telefonu üstünden yaptıracak falan gibi. Hani bugün filan kullandığımız şeyleri anlatıyordum ama e, çok dallı geçtiler benimle. Ya olur mu öyle şey değil misin sen diye. Çünkü o zamanki cep telefonlarının sadece üstünde logo melodiler vardı. Bilirsiniz böyle logolar vardı. E, mesela işte telefonlar o zaman çok revaçtaydı. Üstüne logo e, transferi yapabiliyordunuz. Adınızı yazabiliyordunuz. Ya da mesela en çok Türkiye'de e, indirilen logo mesela şeydi. Kabzasında Türk bayrağı olan komando tüfeği logosuydu. <gülüyor> yani böyle bir şey vardı gerçekten. İnsanlar bunlar. Yani o zamanki akıllı telefon mevhumu buydu. İşte o günlerden bugünlere gelirken e, yavaş yavaş tatlı tatlı yedire yedire bu yukarıya doğru çıktı. Yani şu anda ne yapabiliyoruz dediğiniz zaman hani bunun artık benim tek başıma e, yapabildiklerimizin listesini yukarıdan aşağıya sıralamam çok zor. Ama hani şunu yapıyoruz artık cep telefonsuz sokağa çıkamıyoruz nokta ve tartışmaya açık bir şey değil bu. Ben cep telefonuna dışarı çıkıyorum diyenlerle e, ben elime mızrağımı aldım karşıdaki yel değirmenlerine saldırıyorum diyenler arasında çok bir e, fark kalmalı. Peki Serhat Ayan e, cep telefonlarına donanım bağlamında tekrar döneceğiz. Tabii. Ama ben bugün istiyorum ki altyapıyı evet, daha evet. çok konuşalım. Çünkü e, sabit telefonlarla başlayan yani telgrafa kadar inmeyeceğim artık. <gülüyor> Telgraf bir kenarda dursun. Elektronik iletişim ortamında e, sabit telefonlarla başladık. Bugüne geldik. Evet. E, bunun altyapısı hakkında Serhat Ayan... Nasıl bir yorum getiriyor onu merak ediyorum en çok. Evet, e, şöyle hemen açıklamaya çalışayım. Şu anda hani cep telefonu deyince nüfusun içinde ne anlamalıyız? %85 penetrasyonu var cep telefonu. Yani şu anda işte 74 milyonuz biz 66.3 milyon cep telefonu kullanımı oldu. E, BTK raporu geldi. Hatta BTK şöyle bir e, rapor yaptı. dedi ki sıfırla e, dokuz yaş arasındaki nüfusu çıkarttığımız zaman ki yurt dışındaki insanlar çıkartmıyorlar ama biz çıkartıyoruz. Ee, çıkarttığımız zaman 0-9 yaş nüfusunu çıkarttığımız zaman cep telefonu penetrasyonu %110 dedi. Hı -hı. Yani e, toplumun en azından bir kesiminde birden fazla cep telefonu var cebinde. Hı -hı. E, yani bunu biz zaten etrafımızdan görüyoruzdur. E, biz e, şu anda e, işte sayısı 40 binlere 50 binlere gelen e, baz istasyonuna sahibiz. Hani etrafımız e, baz istasyonlarıyla çevrilmiş durumda ve Türkiye'nin e, coğrafyasının 99 Hayır özür dilerim nüfusunun %99'una yakın bir kısmını kapsamış durumdayız. Coğrafi olarak da 80'lerin sonuna geldik. %90'lara gelmiş durumdayız. Hani Ağrı Dağı'nın tepesi, Van Gölü'nün dibi gibi yerlerde çekmiyoruz. Hani normalde insanların yaşadığı birçok yerde rahat rahat konuşuyoruz ve çekiyoruz. 2G'den 3G'ye geçtik. Bu da ne sağladı? O farklı bir frekans aralığı verdi. Artık GSM şirketleri daha ucuza mal ediyor sesi taşımayı eski oranla. Ee, hani böyle bir avantajı oldu. Daha e, geniş, daha daha e, açık bantlarda e, konuşturtmaya başladılar. Temiz ses alıyoruz, veriyoruz. <gülüyor> Data alışverişine başladık. Bu çok önemli bir şey. Yani şu anda mesela ben sizinle konuşurken... ...bilgisayarıma datayı bağlamış durumdayım ve... hani ...ya burada internet var mı acaba diye sormadan... ...internete girip çıkabiliyorum. Bunu herhangi bir yerde yapıyorum. Yani böyle bir yerdeyiz şu anda. Altyapı olarak... E, ...yani şunu söylemek hiç yanlış olmaz... Yani Türkiye'deki bu rekabet birazcık altyapıya kayan rekabet yüzünden e, şu anda Avrupa'nın en iyi altyapısı bizde. Hiç tartışmaya çıkmış bir şey değil bu. Yani Avrupa'da e, olmayan hızlar bizde. Avrupa'da olmayan konuşma kalitesi bizde. Avrupa'da olmayan e, drop rate'ler yani o konuşurken kesilmeler vesaireler. Mesela Avrupa'da çok normal karşılanıyor bu. Yani biz mesela konuşurken "Ah telefonum kesildi." diyoruz. Lanet olsun diyoruz ama Avrupalılar bunu zaten günde 3 4 kere 5 kere yaşıyorlar. Çok enteresandır. Ee, biz bu konuda çok tahammülsüz olduk. Yurt dışına çıkınca telefonumuz kesilince ortalığı ayağa kaldırıyoruz. Avrupalılar böyle acayip acayip bakıyorlar bize. Niye bunlar üzüldü ki bu kadar diye. E, aynı şeyi e, geniş bant ve hızlı internet servisi verme konusunda söyleyebilecek misiniz? Ben ah, çok şikayetçiyim bu konuda. Ah, keşke yani. diyebilsem. Yani şöyle e, Türkiye'nin altyapısı. Tabii çok kişi ki çok şikayetçi yani. Türkiye'nin altyapısı 1980'li yılların ortasında hani o klasik söylemiyle işte Özal Devri'nde fiberleşmeyle birlikte bir yerden bir yere doğru hareket etmeye başladı. Yani biz sıfırdan yukarıya doğru çıkmaya başladık altyapıda. Biz 2000'li yılların başında işte 512 Kilobitlik hızlarla internete bağlandığımız zaman o ortalığı ayağa kaldırdı. İşte budur yaşasın ne güzel oldu filan diye. Hı hı. Sonra ADSL çıktı. ADSL de e, yani her şeyde bize buyurgan olan mesela devletin e, regülatif kurumları. Yani mesela şey diyorlar işte şu kadar kesinti olmasın şurada çeksin bu kadar işte şey yapsın fiyatlarınız şuradan yukarı çıkmasın filan diye. Yönetmelikler. Çıkıyor, Yönetmeliklerle kalite. şunlarla bunlarla e, o kalite yönetmelikleriyle ama bu kalite yönetmelikleri bir türlü nedense e, geniş bant interneti yansımadı. Yani şöyle bir düşünün mesela ben ayda diyelim ki 49 lira veriyorum. Ayda 49 lira verdiğim parayı 8 e, megabite kadar internete veriyorum. Ya nasıl olur ki bu düşünsenize bakkala gidiyorsunuz 10 lira veriyorsunuz ekmek alacaksınız. Size e, bir ekmeğe kadar ekmek veriyor üstünden kopartmış vermiş mesela sizi. Hmm. Kabul edilebilir bir şey mi bu? Hani siz hukukçusunuz hani ben bunu anlamakta zorlu çekiyorum. Ben mesela hiç 49 liraya kadar ücret vermedim. <gülüyor> ...internet bağlantısı için ama hep 8 megabit'i kadar kullandım. Yani o 7 oluyor, 5 oluyor, 4'e düşüyor, arada çıkıyor, iniyor filan. Biz bunları sineye çekmekle yükümlü insanlar olarak tuhaf bir durumdayız. Bunun sebebi ne? Ya bunun sebebi e, altyapının yetersiz olması bir. Hiç tartışmaya açık bir şey değil bu. Yani altyapımızı biz e, yerli yerine getirtemedik. Şimdi altyapımız yerine yavaş yavaş oturmaya başladı. Demin bizdeki altyapı en iyi altyapı derken CSM'de, o GSM için söylüyorsunuz. CSM'de o e, insanların beğenmedikleri gidip yaktıkları kırmaya çalıştıkları falan o kanser yapıyor anlamsız söylemiyle böyle üstüne üstüne gittikleri e, baz istasyonları yüzünden... E, Mükemmel bir e, GSM altyapımız var ama biz e, şehir ülkenin şehrin altına inemiyoruz. Oradan e, fiber geçiremiyoruz. Fiber, Fiberler yani. şimdi yeni yeni başladı yayılmaya ama buradaki sorunumuz da şu. E, her e, devlet kurumu ve her özel kurum bu fiberin altından geçmesi üstünden çok büyük para yapmaya çalışıyor. İzin vermeyen belediyeler mesela. İzin vermenin ötesinde yok keşke izinden e, sınırlı olsa. İzin değil bu. Yani diyorlar ki mesela siz buradan bir kilometre öteye şey taşıyacaksınız, fiber taşıyacaksınız, alttan geçireceksiniz. Belediye diyor ki ben bunun için senden şu kadar para alırım. Bu Büyükşehir Belediyesi sizden para istiyor sonra oranın kendi belediyesi mesela atıyorum İstanbul Belediyesi sizden bunu aldı Kadıköy Belediyesi bundan ayrı para istiyor sonra siz o sırada geçmekte olduğunuz devlet demir yollarının arazisi var devlet demir yolları sizden ayrı para istiyor sonra su işlerinin arazisinden geçiyorsunuz su işleri sizden ayrı para istiyor siz bir kilometre içinde yüz yeri para veriyorsunuz peki bunu zaten yapan telekom değil mi? Alttan için. geçirmeyi. Hı. Türk Telekom, Süper Online vesaire bütün şirketler bunu zaten Diğerleri yapıyor. Diğerleri de yapabiliyor. Diğerleri de mi? yapıyor bunu. Hı. Yani yapmaya çalışıyorlar ama bu şartlar yani yapabiliyor. Yani benim omurgan, senin yok. omurgan olayı burada. Var. Var. var yani. Herkes kendi omurgasını kurmaya çalışıyor. Yani bir devlet o anlamda hadi bunu paylaşın demiyor maalesef. Evet anladım. Evet. Orada aslında benim daha önce de yazdığım bir şey var. Böyle bu şekilde ifade edince tuhaf oluyor ama kölelik sistemi var. Şimdi bir master sistem var. Master sistem Türk ki Bir de e, slave dediğimiz hani köle olarak çevirebileceğimiz hı hı, bir sistem hı. var. Bu da e, farklı bir, ona bağlı olan altyapılar. Şimdi siz eğer e, köle sistemindeyseniz e, efendi sistemine para vermek zorundasınız. Efendi sisteme bağlı olan mesela Türk Telekom'un aboneleri Süper online üstündeki bir yere gidince Türk Telekom'a para veriliyor. Süper Online'dekiler Türk Telekom'a onlar yine para veriyor. Yani köle hem alırken hem de verirken para veriyor. Gibi böyle tuhaf bir sistem var Türkiye'de ee, yani Mesela Avrupa'ya Siz süper online'den Avrupa'ya gittiğinizde para vermiyorsunuz Ama süper online'den e, Ankara'ya Türk Telekom'un hattına gittiğiniz zaman Para veriyorsunuz Kabul edilebilir bir şey mi? Ee, sizin yorumlarınıza bırakıyorum yani Benim yorumum bir tarafa batıda böyle mi yok? Yok imkan yok, yok. yok. imkan yok. Ya bir de şunu söylemek lazım şimdi mesela Fiber'den girdik madem onu ben hani küçük anekdotlarla anlatmak istiyorum size. Fiber'i biz hani ülkemizde bu kadar zorluk çıkartıyoruz benden geçerken daha çok para ver ondan geçerken ona da para ver diyoruz. Yani mesela Amerika'da şey dedi ya ben dedi Fiber'i bir deneme olarak buradaki eyaletlere göndereceğim dedi. Hani eyaletlerden bir tanesini seçelim. Şehirlerden bir tanesini seçelim. Oraya ben e, fiberi göndereceğim dedi. Eyaletler tamam dediler. Dedi ki bu hoşluk olsun diye. Tamamen iletişime yönelik. Hoşluk olsun diye. Ya dedi bunu yaparken dedi en çok hangi eyalet istiyor bunu bana kanıtlasın dedi. Hayda. Ee? Hoşluk olarak yani tamamen iletişimsel, Yoksa öyle bir şey yok tabii ki. Yani bunun hoşluğu. Eyaletlerin belediye başkanları. Mesela bir tane eyaletin adını daha sonra şehrin adını gul yapmaya karar verdi. Hadi canım. Bir tanesinin belediye başkanı köpek balıklarıyla dolu bir havuzda yüzmeye karar verdi. Bir tanesi kar, karın içine çıplak olarak girdi ve orada işte gul karar verinceye kadar beklemeye karar verdi. Bir tanesi uzaydan görülebilecek bir şekilde şehirde herkes ellerine meşahelerle gul yazdılar gibi. Hani orada bu kadar bu iş böyle gidiyor. Bizde nasıl gidiyor? Yazık ya, yazık gerçekten. Peki Serhat Ayan, açık radyo dinleyenleri açısından soruyorum bunu. Başta kendim olmak üzere. Ee, hepsinden vazgeçtim yüksek hızdan, fiberden, şundan bundan. Benim istediğim internet bağlantımın kesintisiz olması. Evet. Oysa ikide bir kopuyor yani. Artık bin bir öğrendik. Arızaya telefon ettiğinde servis sağlayıcının <gülüyor> arıza numarasına. işte efendim modemin fişini çekin. İşte eternet kablonuz var mı onu takıp çıkarın vesaire böyle bin tane şey var. Bin tane yok aslında üç beş tane var. Onların hepsini ezberledik. Ee, sırayla hepsini yapıyorum ben. En çok da modemin fişini çekin. <gülüyor> Evet. 8-9 saniye bekleyip tekrar takıp stabil hale gelmesini evet. e, görüp ondan sonra bilgisayarınızı açtığınızda gene geliyor bağlantı 20 dakika sonra gidiyor. Bu tam çıldırmak için yeterli gerekçe oluyor. Ne diyorsunuz bu işe? Yani şunu diyorum işte televizyonlardan örnek verelim. Bir televizyon kanalı seyrediyorsunuz televizyon kanalı arada bir kesiliyor. Size diyorlar telefon açıyorsunuz yani niye kesiliyor? O normal ya o insan yapımı arada bir kesilir diyorlar. Ya da arabayla gidiyorsunuz. Arabanız, Çok sık olan bir şey değil arabanız ama. Arabanız yolda giderken istop ediyor mesela diyelim ki. İstop ediyor diyorlar ki ya aç kapat 9 saniye bekle sonra tekrar çalıştır. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Değil tabii. Değil ama işte e, iş teknolojiye girince teknoloji nedense insanlar bunu kabul ediyorlar. Çünkü bize böyle öğrettiler. Bizi böyle beslediler zamanında. <gülüyor> Çünkü Türkiye'nin altyapısı yetersiz. Çünkü Türkiye'de bu tip şeyler e, yeterince e, para harcanmadı kaynak aktarılmadı. Çünkü biz çok hızlı büyüdük. Yani biz bir anda mesela 6 milyona geldik ADSL e, kullanıcı sayısı olarak. Şu anda fiber kullanıcı sayısı olarak 450 binlerdeyiz. E, i̇şte internet üzerinden yani cep telefonları üzerinden internete girme 18 milyon kişiye ulaştı. 3G ile internete girme 18 milyon kişiye ulaştı. Bir anda büyüdük biz. Yani olması olmaması gerektiği kadar büyüdük. Zaten cep telefonu kullanımında dünyada önemli bir... Konuşmada, konuşmada, konuşmada mıyız? Konuşmada gevezelik. Kaçıncı Avrupa'nın bir numarasıyız şu an. Bir numarasıyız. Cık, yani e, süperiz. Yani o konuda süperiz. E, kısmetse kısmesi e, hani internet kullanımında internet kullanımında da bunları yaşamak isteriz ama e, bir türlü oraya gelmiyoruz. Mesela 18 milyon kişi internet kullanıyoruz cepten ama bunların 18 milyon kişinin %33'ü 5 megabaytın altında internet kullanıyor. 5 megabayt nedir? Bir tane büyük resimdir mesela. Yani bir tane büyük resim bile indirmemişler totalde. Neden? Çünkü pahalı. Pahalı değil yok biz insanlar olarak kullanmak istemiyoruz eğer Türkiye'de mesela Facebook e, vesaire e, e, eğlence araçları olmasaydı internete girmeyi de çok bu kadar insanlar istemeyebilirlerdi. Hayır ben cepten internet bağlantısının ucuz olmadığını genel olarak. Ama bütün dünyaya baktığınızda bu fiyatlar normal bütün dünyanın şeylerinin altındayız ve e, yani dünyanın her yerinde bu böyle. Yani evet. dünyanın hiçbir yerinde mesela sınırsız e, cep telefonundan internet bağlantısı yok. Hmm. Amerika bir yere yaptı. O şirketler batıyorlar da tekrar geri çektiler onu mesela kapattılar. O sınırsız internet bağlantısını. Çünkü e, baz istasyonlarının belli bir kapasitesi var ve hani ben hep onu söylerim. E, baz istasyonları üzerinden aldığımız internet sevgi gibi paylaştıkça çoğalan bir şey değil. <gülüyor> ne kadar paylaşırsak <gülüyor> o kadar az oluyor. Allah. Peki e, fazla vaktimiz kalmadı. E, teknoloji yazarı, gazeteci... E, Serhat Aya'nın Açık Radyo dinleyenlerine bugün son söz olarak söylemek istediği nedir? Onu da duyalım. Evet yani şunu söylemek isterim. Öncelikle yani internete girsinler, kendilerini geliştirsinler. ...hani bu çok böyle şey bir laf oldu... ...büyük büyük bir laf gibi oldu ama... ...hayır yani interneti artık ekmek gibi... ...su gibi, internete girenci hazırı ...evimizin mutfak robotu gibi, şofben gibi... ...sıradan parçalar haline getirip... ...onu iş hayatımızın sıradan bir parçasını... ...olarak kullanmalılar. Ee, böyle olmadığı sürece biz işte... E, ...kesintileri normal karşılarız. Hayatımıza giren çıkan e, politikacıları vesaireleri... ...anlamayız. E, neler olup bittiğini göremeyiz. Hani bunu biz sıradanlaştırdığımız zaman... ...içselleştirdiğimiz zaman... Bambaşka bir dünyaya gideceğiz. Evet. Bu açık radyo dinleyicilerine göre değil de daha ziyade Türkiye geneline bir mesaj oldu. Açık radyo dinleyicileri zaten süperler. Onları gayet yakından takip ediyorum ben. Peki Serhat Ayan arkadaşım Ömer Şahin'le birlikte bu programı bugün kapatıyoruz sevgili dinleyenler. Tekrar teşekkürler. İyi haftalar.